Allahü Amin. oturun. Aleyküm. Barış ve Şefkat ve ve ve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 Yine başka bir kadından örnek veriyor Resulü Aleyhisselam. Merhamet melekesini ilk karşı kullanmıyor bu kadın. Merhamet melekesi ağzı kapatılmış o kediciyi evde hapsediyor ve aksisiz kalıp ölmesine sebep oluyor. Yani Allah da bu kadını cehenneme anedir. Aldıran sebep neydi? Sadece maneviydi. Melikenin yanlış adlısı kullanılmış olması. Şimdi konumuz sevgi.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 ne kadar ve kullanmak kullanılmak istiyor. Daha önce anlayamadığım bir hadis bu. İşte bir biri geliyor Resul Aleyhisselam Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman? Ben şeye merak ettim. Ben yani niçin bu sahabe kıyamet tarihini soruyor? Başka bir şeye baktığımızda kimler kıyamet tarihinin e, erken alınmasını ya da bir anca kopmasını ister? Cenneti e, gören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 Den bahsetti ve de dedi ki Allah ve Resulü sevgisini hazırladım Bu iki sevgiye güvenerek e, Kıymet tayinini Soran bir şehadet. Eğer bu iki e, Bu iki sevgi Allah ve Resulü sevgisi Cennete girmek için yeterli olmamış Olsaydı Allah ve Resulü Sallallahu aleyhi söyle sorardı Peki başka ne hazırladı Yani bu yeterli değil bu sen e, buna Başka ne hazırladı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 ve melek iniyor insan suretiyle. Nereye gidiyorsun diye. Cennete gidiyorum diyor. Hangi cennette? Ona Allah'ın sevdim söylemesi için gidiyorum diyor. Ve Allah Teala diyor, seni onun sevdiğinden daha fazla seni sevdiğine şahitleşsin ben geldim diyor. Bilmiyorum yani başka hadislerde başka bir ibadet bina bir melek gelip insanla konuşsun onu ben bilmiyorum. Ama sevgi tasvirinde bir melek indi. Yine bir sevdiği öyle bir meleke ki allah Teala, demin hocalarımı zikrettiler, bir kulu sevdiğinde o sevgiyi başkasıyla paylaşıyor. İhtiyacı hissetmemesine rağmen, ihtiyacı olmamasına rağmen. Ve paylaştığı kişi vahiy tarzıcısı. Ben filan kulu seviyorum, sen de seviyorum. Şimdi, bu diyaloz anlandırıyorum. O melek neden bir şey demedi?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 İmtihan olunan insanlarız. Ne zaman? Hidayetle ölüm arası. Uyku ve baygınlığı çek. Tüm saniyeler ya lehimize ister ya da aleyhimize ister. Bu şey örneği bölüm. veriyorum. Gerçekten çok çok önemli bir örneği. Şimdi bardağı dolu bardağı alıyorum. İçen varım diye içeri iktidar ediyorum. İçen yok. 3 açıyorum. içiyorum. Bismillah. Elhamdülillah. Teşekkür ederim. Bitti. Yaklaşık 10 saniye alıyorum. Şu ikramı, Bismillahirrahmanirrahim ilk yılına iki bardak koyup, Elhamdülillah diyorsun, saate baktım hocam, 10-12 saniye alıyor. Şimdi benim hayatımda 12 saniye gitti. Bu 12 saniyelik zaman diliminde acaba Saadet-i Melek ne kadar şey yazdı? Eğer bir şey yazmayacaksa ben kışlama yapmak zorundayım. Ne gibi? İkramı kesmek zorundayım. Ben ikram etmeyeceğim işte.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 Elhamrat dedi, oradan da Yani her iki saniye bir ecrü düşüyor. Bu ne tamam. Ama diyorum ki, yarabiliyorum, kardeşler öyle bir şey ki, benim 10 saniyemi almıyor. Bir yerden bir yere gideceğim, 15 saatim yollarına geçiyor. Ve bu 15 saat arasında ne konferans olmuş oluyor, eğer yanın boşsa e, davet ecrüsünden mahrum kalıyorsun ve bir sürü ecrüllerden mahrum kalıyorsun. Ben hangi gerekçelerinde kardeşleri ziyaret edeceğim? Şimdi Allah falan diyor ya, en gel ve kadar geniş olan cennet için birbirinize yarışın diye. Biz yarış halindeyiz. Kim ne kadar bu e ecir pazarında torba e ecir doldurursa, kim daha çok Allah'ın dediği şekilde de sünnetle oyarak doldurursa, onun cenneti diğer kardeşlerden daha derece bulmuş olacak. Bu kadar tamam. O zaman ben şeye bakalım, ecine bakalım. Ben hangi gerekçelerle sizleri söyleyeceğim? Şimdi Eğer sevgide bir sıkıntı Sorun yaşıyorsa Ben sorunun adresini bulmak görüyorum Nerede arıza varsa orayı tedavi etmiş olacağım ben Şimdi soru bir. Ben şimdi size söylüyorum cevap hazır Allah'ın rızası kazanmam için Peki Allah'a iman Peki Allah'ın rızası kazanmak ne demek? Cehenneme girmemek demek demek? Genete girmek demek demek? iman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 Sadece emredilen şeye baktı. Burada da tabiri tabir Eğer biz, kardeşler arasına sevgiye sıkıntı yaşıyorsak, ya da kardeşin iki arasına tahammül etmeyip numarasını telefonundan siliyorsak, sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı nerede? Emrin geldiği yere dikkate almamak. Allah imanda sıkıntı var. İkinci, sıkıntı ayrıca imanda. Neden ayrıca imanda sıkıntı var? Kardeş üzerine o kadar çok evciler vardır ki bu göz onları görmüyor. Neden görmüyor? Çünkü cennete birbirine ihtiyar hissetmiyor bu kardeş. Eğer gerçekten cennete hedeflerimiz olsaydı kardeşinin hatalarını tahammül ederdi. Şimdi sizlerden kardeşlerimsiniz. Ben seni Allah'a söz Ama bu sevgi öyle bir şey ki herkes aynı şekilde aynı derecede kullanılmıyor. Çok ilmiyemiş. Bir kardeş gelir misafir olur.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 Ben bu şimdi devam et Bakalım sonuç neler varacak? Sonuç neler vardı? Bir daha konuşma. Şimdi bir daha konuşma. Numarasını sildim diyelim. Burada kim kaybetti? Kesinlikle ben kaybı. Neden? Ben o kardeş üzerine o kadar çok ezil meyveler var ki o neden mahrum kaldığını. Şimdi genelde kardeşler arasında şeytan bu zaafı kullanır.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 Kardeşine de ihtiyacımız var. Onların varlığı bizi dizmemeli. Neden? O kardeşlerimden mükemmel ecir koparacağım. Diğerim çok ağrışık bir kardeş. Sert müzası. İşte onun ortamda kırar, hakareler, her neyse. Ama kiremiz aynı sefer Böyle kardeşler de var, yok değil. Ama bundan ısrar etmenin yollarını bulmam gerekiyor. Efkemi yutacağım. En güzel Mevla'nın birini koparmış olacağım.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 O zaman biz bunu kullanmamız gerekiyor. Ne gibi? unut buku, fillah. Sen Allah seviyorum. Ben bunu bir Arap kardeşe öğrendiğimde 96 90 yılında. Bir kullanmaya çalıştım bir arkadaşa. Dedim Mehmet sen Allah seviyorum dedim. Durdu, güldü. Buradan bir şey aradı yani. Ilk bir erkek, bir erkek sen Allah için seviyorum dedi. Çünkü haklı, neden haklı? Sıkmemiş, görmemiş, okumamış ya da pratini görmedi.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 Bu kadar kolay bir amel. Ve primi yüksek bir amel. Neden? Çünkü Allah-u Teala o mahşer, mahşeri karabalıkta benim için birbirini sevenler nerede? diyecek? Çünkü buradayız diyebilmek için ben demek zorundayım. Osman kardeşim ya sen Allah'a çok Hasan sen Allah'a çok söylüyor. Bunu demek zorundayım. Çünkü yarın bu yarın çok yakın. Resul Aleyhisselam vallahi ne güzel söylüyor. Cennet ve Cennet'in kişi ayakkabı bağcı kadar yakın. Bu kadar yakın. Ama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 Kardeşlerin hatalana karşı tahammül oranımız o derece artar. Mede sayısı azsa tahammül az olur. Mede yoksa tahammül sıfıra kadar iner. Aslında mede sayısı çok çok fazla. Ne gibi? Allah der ki, <gülüyor> Kişi bir kardeşinin sıkıntısına giderirse, Ben onun sıkıntısını giderim. O zaman, Bu kardeşe zarar ver, etkileme Biz de,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 ya da manevi olarak sıkıntı içindeki kardeşler üzerinde bir de ezir var. O da nedir? Ben bunun sıkıntısını giderirsen Allah'a ben sıkıntımı gideriyor. Yani bu ben şimdi gidermeyeceğim. Ya garanti veremez Çünkü belki ölünce de Allah tamamen sıkıntıyla imtihan edeceğim. Ama vaadi veren allah Teala fecdat o kulumuz ben sıkıntıya soktum. Onu ben yalnız bırakmıyorum. Sen onun sıkıntısı ilgilenirsen ben senin sıkıntınla ilgilenmiş olurum.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 Şu düşünün çöldesiniz, Güneştepe'de. İnsan neye ihtiyaç hisseder? Ter kaybından dolayı suya ihtiyaç hisseder. Gövdeye ihtiyaç hisseder. Yorgunca dinlenmeye ihtiyaç hisseder. İmitsiz bir ümide ihtiyaç hisseder. Bu dört tane ihtiyaç. Hakikaten ölümcül. Eğer bunlar bu e, ihtiyaçlar giderilmemiş olsa. Bunlardan belki de kat daha fazla. Mahzede düştüm kıyasalar. Herkes çırık çırprak. Kadın çocuğunu doğuruyor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 Olabilir. Üç, belki 50 kere, 100 kilalaktan özür diledi, tövbe etti. Belki benden özür diyecek yüzü tutmuyor. Belki o karakterde bir insan değil. Yani bak kardeşi haklı çıkartacak çok çok eklemler. Ama bu haklı çıkaracak eklemler nefsime hoş gelmiyor. Gelmez dedik imtihandan dolayı gelmez. Şeytanın verimsel şey, bir şey, zar film, bana çok sevindi. Ama dedik ya bu imtihan, yani cennetle dikenlerle dolu, yani şeytanın sunduğu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 gel gel gel. gel evet. Şimdi yaralısın, sususun, konuşleysin, ona bir şu kelimesi. Yani nefse en ağır gelen bir sahne. Eğer vallahi eğer bu basit bir sahne olsaydı günce kadar gelmez. Erbil'e kadar gelmişse ki gelmiş, burada mükemmel bir kardeşlik dersi var. İşte Allah'tan bahsettiği e, kavsiz örneği bu. Şimdi Düşünmemiz gerekiyor. Acaba o sahnede, diyelim burada kaç kısım yüz kişiye ziyelim, yüzümüzde yamalıyız, su deniyor. Acaba hangi su sesi buyur o kardeşimize içirelim? Et iki besi geçmiyor. İşte burada sıkıntı var. Yani bu sayı neden iki besi onu geçmiyor? Şimdi hepimize bir boş kağıt da atılsa, işte Allah için çok şeydi. on kişi yazdırsa ya da elli yüz kişi yazdırsa sıralama yaklaşık.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 Sabiler restoranlara mı kullandılar? İnan savaşta Canat Alkan ve Türk'ünü oklara veriyor. Böyle bir sahne ki bu bir canlandırdı. Şimdi Türk'ünü vermiş olsa belki ikilisi şöyle gidecek. Ama şu nereye gelecek o ok bilmiyor. Şimdi göz bağlı ki tokatın nereye geleceğini bilmez. Tokatın daha çok ağrı verir. Nereye geleceksin?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 aradılar. İşte Fevzat'ı biz evi taşıyacağız. İki katlı bir yer gördük. İşte emlakçıdan, işte emlakçı konuştuk. İşte ay depozit ne kadar kira parası derken iki bin dolar ihtiyaç var. Onunla ilgilenen kardeşte, Allah'ın cumartesi günü uçakla Türkiye gelecek. O demiş ki Fevzat'ı sorun. Varsa alın. Ben gel buradan yani vereceğim. Ben de dedim bir 15-20 dakika sonra dönerim. Da Telefonu kapattım.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 Tabi gecizi de gelmek istemiyorum. Bakın yok bir şey. Ya bir şey dedi. Şimdi nereden başlayacağım? Hani asıl talep eder var ya evet. Hani onlardan ama ki seviyoruz evet. Şey böyle böyle. Vallahi billahi vaktallah. inanın. Yani yüz ifadesine ne bir sararma, ne bir kızarılma. Nereden geldik buraya? Hiçbir ifade yaptığı şey hala gözlerinde çıkardı. Biraz lafı ver dedi. Dayanıp aksine bir nereden aldın dedi. Tamam mı? ''Ak sen Müslüman görmemişsin.'' diyor. Sübhanallah. Siz öyle kardeşler var ki, içeridelerdi. İkinci altına, altı kere, kaç kere altın yaptılar ''Ben özgür Müslüman'dayım.'' diyor. ''Sen Müslüman görmemişsin.'' diyor. Şimdi bakın, Allah-u o kardeşi nasıl sınadı? Telefonla açtım kardeşlere ''Geliyoruz.'' dedim. Bittiğinden, ''Çık dert.'' Aklına geliyor, ''Ya dedim. Peygamber, biz tüm para adama vermek yolunda mıyız?'' ''Yok, yüz lira kapara vermişler ki cumartesi günü. Tamam, verilecek.'' Tekrar 2000 dolar huzurete girdiktler. Şimdi emin Allah alem diyelim, o 2000 dolar transferinde Abu Zayn al Bayy almıştır. Neden? Kardeşini kene esneye kaydırdı. Ve dedi ki, eğer o kardeş, ilgilenen olan kardeş gelmezse, sadece Müslümanların 500 dolar yanar ben ona üzülürüm dedi. Bu ben para ben değil, Allah'ın şeyleriz. Bu o kadar net bir ifade ki, akma ibu kaymaca edecek Allah halim tevekkül hakkındaki bir evet. yani bu tür durumlarda kalk bırakın aynı atması. yani tıkkıklar nereden geldiğime dememesi aynen hocamızın bahsettiği bir konu iç istifini bozmadan bu zaten benim değil demesi yine aynı bu cifre bize misafir ceyramlar kesilmiş bizim e, iki çocuk yeni doğmuş bir aylık falan evde babamlara çok yakın Rüzefe söyledim akı dedim, hava çok yok çocuk olacak biz babamlarda kal kalacağız sen burada kalır dedim babam da bilmiyor Rüzefe bizde saat gece 11.30 oldu ilk dümayla gelmiş gelmesedik 3-5 bakmeler atarız bir şeyde sabah alırız geldik eve tekrar taburcu e üzerinde yorgan atmış Kuran Kerem vardı bana gitti etti onu okuyor geldik dedik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 Kimse de Erdem, ıı, şey çok nadir yaşanmış kişi. Er Ama bu öyle bir kadeşlik kuruna sahip ki nefsinden üstün tutuyor. İşte maksimum güzel bir bahsediyorum ben. İnşallah bu seviyeye ulaşmış oluruz. İnanın ıı, hayat çok da kısa belki bir daha bir ara gelmeyeceğiz. E, ve yarın Allah'a hatırlamak hasil 18. ayette dediği gibi kişi yarın ıı, ne hazırlanan bir baksın diyor.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 Şeyim, şeyim. Ve sizler <gülüyor>